Ruslika Errant kişi Rade her Tagaz kişi Ruslika Erant kişi Rade her Tagaz kişi He de viyeler taras kişi. He geliyor viyeler tagas kişi. 25 Haziran 2005 Kazım Koyuncu'nun aramızdan ayrıldığı gün. Dün 12. seneyi devriyesinde andık onu. Kazım Koyuncu, dinmeyenden Zoaşı Berepe'ye içinde bulunduğu topluluklar ve yaptığı solo çalışmalarla bugün şarkılarla memleket tarihinde. Dünün tarihiydi ama ıskalamak olmazdı. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden. Gidiyorum Ne küslük var ne pişmanlık kalbinde Yürüyorum sanki senin yanında Sesin uzaklaşır her bir adımda Ayak bizim kalmadan Gidiyor te kalbimde kırılmadı Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı Bana kimsese gibi sarılmadı ışığımız sölmeden gidiyor Bugün çok konuşmayacağım sözü şarkılara ve bu şarkıların sahibine bırakacağım. Hiç bilmediğim, çok yabancı olduğum bir dilde beni heyecanlandıran, coşku veren, ağız dolusu eşlik hissi uyandıran şarkıları benimle tanıştıran insan. Kazım oyuncuyu en çok bunun için seviyorum. Bana bambaşka bir dünyanın kapılarını açtı. 20'li yaşlarımın coşkusuydu. Öz müziğini, özünü bozmadan gelenekselin dışına çıkaran, tek düzelikten uzaklaştıran isimdir benim için. Du schon alleine unselig und verflucht und was weiß Mütevazı ve samimiydi Kazım Koyuncu. Hep öyle oldu. İçinden geleni yaptı. Bunun için onu çok sevdik. Müziğini anlatmayı çok sevmezdi daha ziyade Karadeniz sevgisini ve orada yapılmak istenenleri anlatırdı. Lafı hep oraya getirirdi. Yaşadığı coğrafyayı çok seviyordu ve bozulmasını istemiyordu. Şarkılarının sorduğunuz zaman verdiği cevap hep aynıydı. Onlar orada kendini anlatır zaten bir de ben anlatmayayım. Bizden biriydi. Dünyada kaldığı o kısacık sürede hep yöremizde dolandı. Hayatı hayatımızda değdi ki kendi adıma asıl şanslı olduğum nokta bu bence. Tanıştım, sohbet ettim, canlı dinledim. Değit geçseydim. Temas etmeseydim, ihmal etseydim çok üzülürdüm. Nüfus cüzdanında 10 Mayıs 1972 yazarama doğduğu gün 7 Kasım 1971. Çocukluğu darbenin gölgesinde geçmiş, gençliğini memleketin karanlık yıllarına vermiş. Heba etmemiş, isyanını şarkılarla dile getirmiş. Bugün onlarla yaşıyor. Sadece şarkılar değil ama onu yaşatan. Uğur Bir Yol hayatını ve kavgasını Kazım'ın Sevdası Kazım İşi Oropa adlı kitabında anlattı. İletişim yayınları tarafından aramızdan ayrılışının 10. yılında basılan kitap kolayca ulaşılabilir bir noktada. Hakkında bir şeyler öğrenmek isteyenler için iyi bir kaynak. 11 yılın ardından hala canlı kalma sebebini Uğur kitapta tek cümlesiyle özetliyor. Kazım Koyuncu öldükten sonra değil yaşarken sevilenlerdendi. Ben artık bu noktada susayım, sözü önce Uğur bir yola bırakayım. Kazım'ın yaşadığı coğrafyadan bize seslensin, onunla tanıştığı günü ve sonrasını anlatsın. Sonra... Sözü bizzat Kazım Koyuncu'ya bırakacağım. 2004 yılında bir gün gazetesinde muhabir olarak çalışırken Yüksel Caddesi'nde kafa işleten bir arkadaşım telefon açıp Kazım Koyuncu'nun Ankara'ya geldiğini bir dizi konser vermek üzere eğer tanışmak istersem ya da röportaj yapmak istersem kendisiyle görüşebileceğimi söyledi. Ben de tabii çok sevindim fakat o dönemde biraz herhalde teknik yetersizlikten ötürü ilk etapta heyecandan da olsa gerek koştura koştura gittim fakat yanımda ne ses kayıt cihazı vardı ne fotoğraf makinesi vardı e, tanışma vesilesi için gittiğimi düşünerek ve belki de dedim sonrasının devamını getiririm diye e, kafede beklemeye başladım e, kimse yoktu kafede gündüz vakti herhalde e, Kazım geleceği için e, özel olarak belki kimseye almamış da olabilirler Sonra ben e, pencere kenarında bir e, masada beklerken e, adeta bir ışık hüzmesi gibi e, Kazım'ın geldiğini fark ettim. Ayağa kalktım, selamlaştık. E, e, yaklaşık bir 10 dakika kadar bir sohbet ettik kendisiyle. Gerçekten ömrü hayatımda bir kere gördüm ve, e, ilk ve son görüşüm oldu maalesef. Ondan çok kısa bir süre sonra da kaybettik kendisini. Ve benim için gerçekten yaptıklarıyla, ettikleriyle, e, söyledikleriyle Müziğiyle, bütün bir hayat tarzıyla başlı başına bir ekol ve idol bir insan. Maalesef o kısa görüşmenin akabinde bir daha görüşme imkanımız olmadı ve o röportaj gerçekleşemedi ama... ...biz kalben anlaştığımızı düşünüyorum. Çünkü yaptığımız, ettiğimiz, söylediğimiz şeylerin birbirine paralel olduğunu düşünüyorum. Karadeniz ve doğası anlamında özellikle yüksek sesle itiraz ettiğimiz şeylerin benzer olduğunu derdimizin benzer olduğunu düşünüyorum. Tabii aradan uzun bir zaman geçti. Ben de bu bölge coğrafyasının bir insanı olarak, komşu coğrafyanın bir insanı olarak Kazım için bir şeyler yapmak istedim. Bunun için daha evvel Ümit Kıvanç'ın yapmış olduğu şarkılarla geçti aramızdan belgeselinin de benim için bir izlek oldu. Ben de Kazım'ın biyografisini yazmaya karar verdim. Fakat bunu yaparken tıpkı Ümit Kıvanç'ın belgeselde yaptığı yöntemi kullanarak Kazım'ı kendi cümleleriyle anlattırmayı tercih ettim. Çok fazla müdahale etmeden. Çünkü o zaten bütünüyle hayatın kendisine çok güzel şeyler söyleyebilen bir insandı. Öyle olduğu için de çok derli toplu ve ayakları yere sağlam basan bir çalışma olarak meydana geldi. Ve zannediyorum ki bugüne kadar... Onun için böyle bir tarz çalışma zaten yapılmamıştı. Umarım devamı gelir. Umarım başkaları da Kazım'la ilgili bir şeyler üretmeye, yeni şeyler söylemeye devam eder. Ve Kazım'ın bugün hala 2004 yılında yapmış olduğu ve öncesinde yapmış olduğu albümlere baktığım zaman biz bunları buralarda gelen insanlara da dinletiyoruz, yollarda çalıyoruz. Sound'u e, hala yakalayabilmiş değiller. E, genç kuşaklar evet gerçekten onu takip ediyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu örnek aldığını söylüyor fakat biraz e, aslında kadük de kalıyor. Suya sabuna dokunmayan şarkılar, e, politik olmayan şarkılar, e, ondan sonra çok fazla bir temel derdi olmayan şarkılar e, piyasaya sürülüyor. Ve bu Karadeniz Müziği adı altında pazarlanıyor. E, eminim ki Kazım yaşıyor olsaydı bunların çoğuna zaten prim vermezdi. ...gerçekten onun izinden giden ve onun yapmaya çalıştığı şeyleri yapmaya gayret eden az sayıda da olsa müzisyen arkadaşımız var. Onlara gerçekten yürekten tebrik etmek lazım. Çünkü zor bir misyon. Kazım'ın onlara bıraktığı emanet zor bir emanet. Fakat maalesef işte dediğim gibi yani sıradan bir dinleyici olarak bunu söylüyorum hitap etmiyor ve Karadeniz müziğini yozlaştırıyor. Ya da Karadeniz müziği adı altında sunulan herhangi bir şey varsa onu yozlaştırıyor. Kazım'ın derdi iyi müzik yapmaktı ama iyi müzik yapmanın yanında da güzel bir şeyler söyleyebilmekti. Sözünü sakınmadan Diyarbakır'da konser verirken aynı dili konuşmak zorunda olmadığını insanlara söylerken Hopa'da konser verirken ya da Zuhaş-ı Berepe döneminde küçük yerlerde konserler verirken nasıl bir samimiyet ve nasıl bir ruh taşıyorsa ölene kadar da o ruhu devam ettirdi. Son konserine kadar, son nefesine kadar. Ve hep güzel şeyler söyledi. Doğru şeyler söyledi. Bugün daha net anlaşılıyor ki Kazım'ın temel derdi sadece iyi müzik yapmak değil, aynı zamanda hayata dair de güzel şeyler söyleyebilmek ve hayatın değişimini dönüşümünü sağlayabilecek eylemler ve fiillere de destek olmak. O anlamda çok ...önemli bir misyonu yerine getirdiğine inanıyorum. Keşke yaşasaydı, ömrü vefa etseydi... ...çok çok daha farklı ve çok daha güzel şeyler yapabileceğine inanıyorum. Üzgünüm tabii büyük bir kayıp sadece Karadeniz için değil... ...Dünya için büyük bir kayıp. Yani büyük bir boşluk yarattı Kazım'ın olmaması. Ve ondan sonra zaten yaşanan şeylere baktığımız zaman... E, ...hakikaten terssüz olmuş bir Dünya ve Türkiye tablosu söz konusu. Belki yaşıyor olsaydı ona şarkılarıyla, sözleriyle yine bir şeyler söyleyebilecekti. Özlüyorum. Daha fazla vakit geçirebilmeyi, daha fazla mesai harcayabilmeyi, onunla birlikte bir şeyler buralarda, özellikle bu coğrafyada yapabilmeyi çok isterdim. Üzgünüm ama bir taraftan da çok kısa bir sekans da olsa görüşebilmiş olduğum için, yani o ışığı görmüş olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Bir Karadenizli yazar olarak da ona en azından bilmiyorum yani bunun takdiri okurundur ama bir vefa borcu olarak da o kitabı yazmış olmaktan da mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar. Müzik <gülüyor> şeylere çok önem veren bir insan. İyi ki de önem veriyordu. Bu hale geldim. Orta 1. sınıfta bulamadım. Mandolin kursuna gittim ama yani ondan sonra çok fazla kimse bilmez benim müzikle ilgim olup olmadığını. Fakat her zaman aklımda ve ruhunda müzik vardı o dönem itibaren. Çocukluğumda da var. Mesela küçük küçük sazlar falan ensümanlar yapmaya çalışıyorum. Almanya'da yaşayan bir amcam var. Selahattin Bey. Onun getirdiği bir gitar vardı. Yazın gelip kışın dönüyorlardı. O gitar da öyle duruyordu. O gitarı almıştık oradan. O gitar da bende çok bir yetki Onu İstanbul'a da getirdik. aldığı o mandolin ve o gitar, o tel kokusunu verdi bana. O çelik tel kokusunu. O tel kokusu hala gitmez. Aklımdan böyle Bu yüzden bu tarzı çok seviyorum Terim sazları da çok seviyorum Ama ben yıkıcıyım ama Ama kendini bilmez değilim Kork, ben geçmişten Korkuyorum gelecekten Ben sadece, ben sadece, ben sadece, ben olmaz. a oh. hey. Aslında hiç yalnız değildik ve hiçbir zaman da yalnız olmayacağız öyle görünüyor yani. Çok güzel bir şey, çevremiz var. Çevre bunu tabii tarif eder mi bilmiyorum da. İşte Zolaş ve Berepe var, birçok insan var. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belki henüz zaman erken fakat yani bir süre, belki birkaç sene sonra çok iyi şeylerin, güzel şeylerin ortaya çıkabileceği dönemleri falan yaşıyoruz. İşte bu noktada bir de şey var, bizim İlhan'la daha önce birlikte de çaldığımız dinmeyen müzik grubu var mesela. Bir tane albüm yayınlandı. Bir buçuk sene falan oluyor dinmeyen müzik topluluğu. Ondan sonra adını değiştirmek zorunda kaldık. Bir takım nedenlerden dolayı 12. Perde oldu. Ondan sonra da 12. Perde ismini bir şey yapmadık. Grup şu anda durdu ama işte oradaki arkadaşlar hala beraberiz mesela. mesela onlarda bir tane şarkı o Aa, grupta yaptığımız sevindiniz. bir şarkı söyleyebiliriz. Tarih'e benim sözler mı? Atilla İlhan'ın. Askıda Yaşamak da adı galiba. Yani Şiirin adı Askıda Yaşamak. Fakat o şarkıyı isimlendirirken pek güzel olmuyor. Biz de yeşil fularlı çocuk diyoruz şarkıya. Oyununa o yeşil fuları sarma çocuğu Gece binme, binme kaybolursun Sokaklarda mızıka çalma çocuğu Vurulursun Sokaklarda mızıka çalma Çocuğum Vurulursun Boynuna o yeşil fuları sarma Çocuğum Gece Binme binde Kaybolursun Sokaklarda Mızıka Çalma Çocuğum Vurulursun Sokaklarda Mızıka Çalma Çocuğum Durulursun Kadın mi taken asuç? Kadın mi taken asuç? Kendasuz izahı sana, tuğrak sana, tuğrak sana. Liu suzahı kelisoc, Luzuz ağ içeli söz, katun mita henda katun Denize gidi Karadeniz Doldu da taşamadı Doldu da taşamadı Kötmeyelim sevdaluk Kötmeyelim sevdaluk Edenler yaşamadı Edenler yaşamadı üniversitelerin ilgisi herhalde Şeyden kaynaklıdır yani Müzikteki dinamizm Belki bende gördükleri Kendilerine yakınlık normal, müzisyenin dışında, davranış biçimi, hayattaki varoluşu evet, evet, evet. çekiyor onları ama onları da bana çeken, ben her şeyin gençken yapılacağını düşünüyorum. <gülüyor> yaşta kaybettiğimiz bir isim Kazım Koyuncu. 34 yaşında, yapacak çok şeyi varken bizi terk etti. Giderken bir parçamızı da aldı götürdü. Şarkılarıyla çoğaltmıştı bizi, onları bıraktı ama sevincimizi aldı. Solo albümleri ve Zuhaji Berepe ile yaptığı işler dışında bir diğer grubu dinmeyen. İlk ve tek albümleri Sisler Bulvarı, üniversite yıllarımda en çok dinlediğim kasetlerden biriydi. Dinlemeye başladığımız şarkı bu albümden. Programımızın son şarkısı olacak ancak ona geçmeden önce ben veda edip son sözü Kazım Koyuncu'ya bırakacağım. Yılbaşından beri programda dile getirdiğim temenniyi bir kere de ondan dinleyeceğiz. Anlatmaya çalıştığım hikayenin sahibi bugün söylediklerimizi yıllar önce dile getirmişti. Ben yaşadığım sürece hep onu anlatacağım. Unutulmasın diye değil, kendimi iyi hissetmek, yalnız olmadığımı çok daha iyi anlamak için. Hayal ettiği dünyaya ulaştığımız gün şarkılarını daha büyük coşkuyla seslendirmek için. Onun için de tek şey gerekiyor. Söz Kazım Koyuncu'da. Hoşçakalın. Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak için savaşmak zorunda değiliz. Ee, bu anlamda barış içinde bir dünyayı buradan bütün insanlığa dilemek isterim. Bütün kalbimle bunu dilerim. Ve umarım da pek yakında ya da çok yakında hayat biraz daha iyiye gider. <Gülüyor>